435. Konu, Savaştan Kaçanların Pişman Olmaları, Abdullah bin Ömer şöyle anlatıyor, Ben Hazreti Peygamberin gönderdiği askeri birliklerden birisinde bulunuyordum, halk birbirlerine gidip geldiler, kaçış planlıyorlardı, ben de kaçanların arasındaydım, sonra pişman olup, ne yapalım, biz savaştan kaçtık ve Allah'ın öfkesini davet ettik, dedik, önce, Medine'ye gidip geceyi evimizde geçirelim, dedik, fakat bu düşünceden vazgeçerek, eğer durumumuzu Hazreti Peygamber'e anlatalım, eğer tevbemiz varsa ne âlâ, aksi takdirde başımızı alıp gideriz, dedik. Böylece biz öğle namazından önce Hazreti Peygamber'e geldik. Hazreti Peygamber çıktı ve, siz kimlersiniz, dedi. Biz savaştan kaçanlarız, dedik. Hazreti Peygamber, hayır, siz kaçanlar değil, belki merkezine dönüş yaparak tekrar savaşa gitmek isteyenlersiniz. Ben sizin merkezinin ve yardımcınızım. Ben Müslümanların merkeziyim, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in elini öptük.